Neden? Neden? Neden? Merhaba, kendini tanıtır mısın ve Boğun Sergideki rolün ve işlevin nedir? Merhaba, ismim Hüma. Boğaz Çin'de psikoloji okuyorum, üçüncü sınıftayım şu an. Lise Ankara'da okudum. Boğun Sergi ekibindenim. Boğun Sergi ekibinde işlerim ne? Tam bu soruya cevabım yok. Çünkü Boğun Sergi zaten kendisi çok böyle hızlıca gelişmiş bir şey olduğu için hiçbir zaman öyle... Kesin sınırları olan bir organizasyonel planımız olmadı. Yani her kısımdaydım diyebilirim. Bir kolektif galiba değil mi? Arkadaşlarla evet, evet. yaptınız. Hı -hı. Yani bir arkadaş bir başında. Sonrasında çok büyüdü, çok fazla gönüllü oldu. Açık çağrımızda öğrencilerden ekibe katılmak isteyenleri de dahil ettik. Böyle en başta işte 10 kişiden azdık. Sonrasında bayağı bir arttı yani. Yeni gelenler ne üzerine? hangi Nasıl bir çağrıydı o? Açık çağrımız eserler içinde aynı zamanda ondan önce bizim ekibimizde yer almak istiyorsanız bize katılabilirsiniz diye bir çağrıydı. Yeni gelenler de biz ne yapıyorsak onu yaptılar. Bir yandan işte sergi günlerinde eserlerin yerleştirilmesine yardımcı olan bir ekip de vardı sadece. Öyle. Güzel. Peki Bon Sergi nedir? Nereden çıktı? Bon Sergi aslında bizim böyle Bayağı bir iki senedir üzerine düşündüğümüz bir şeydi. Çünkü bu, şimdi bir spor festivali oluyor. Bir sanat festivali niye yapmayalım? Böyle aslında düzenli olarak yapılan bir şeyle dönüşebilir diye düşünüyorduk. Ama hiçbir zaman böyle adımları attığımız noktaya gelmemiştik. Bu protestolar başladığında da niye şimdi olmasın diye düşündük. Çok da güzel oldu. Böyle çok çeşitli eserler görmüş olduk yurt dışından işte farklı yaş gruplarından Türkiye'den Robert Kolej mezunu böyle 70 yaşında insanlar falan Aa, bir sürü insan katıldı. Çok güzel ama şey online sergide olsaydı onları görebilecektik tabii ben mezun evet, olduğum evet. için okula giremedim. Hala aslında online kısımın üzerine çalışıyoruz tabii yani şu an gündemimiz çok daha farklı başka şeylerle de uğraştığımızdan ama online olsun hala istiyoruz. Evet ne güzel olur. Yani böyle kampüs aslında renklendirelim fikriyle yola çıktınız diyorsun. Olan bir şeydi. Festival gibi olsun istediniz ama peki başınıza neler geldi bir yandan da oraya bağlayacağım. Sanatla direnmek mi istediniz? Senin için ne demek mesela? Sanatla nasıl direnilir? Ya bu bizim kendi aramızda da çok konuştuğumuz bir şey aslında. Bizim bu yaptığımız şey bir direniş mi? Yani amacımız sanatla direnmek mi? Yoksa kendimizi ifade etmek mi diye. Yani aslında amacımız kendimizi ifade etmek. Bu da bir yandan direnişin parçası oluyor böyle bir baskı ortamında. Bir yandan sadece kendimizin ne olduğunu göstermek. Biraz da ne olduğumuzu hatırlamak istiyoruz. Çünkü bir senedir okulda değiliz. Ama bu böyle kendiliğinden bir protest artı dönüşüyor ve böyle biz sanki çok marjinal tiplermişiz gibi lanse ediliyor. <gülüyor> çok güzel kendiliğinden protest artı yani accidentally bir şey olmuş orada değil mi? Yanlışlıkla protest artı olmuş diye. Bazen tweetlerde <gülüyor> evet. alıntılar yapılıyor accidentally left wing diye işte yanlışlıkla sol sol görüş beyan etmiş Aynen. oluyor birisi. Sizinki de öyle olmuş anladığım kadarıyla. Tabii sanat direniş imkanı sunuyor ama e, bu şekilde olsun istemezdiniz istemezdik. Evet. Ya bir yandan şey de bizi heyecanlandırıyordu. Şimdi protestolarda böyle hep bir araya geliyoruz ve yani bu şekilde geleneksel olarak protestolar böyle geldiği için böyle bir sloganı hep bir ağızdan bağırıyoruz. Hem çok sesliyiz hem tek sesliyiz söylediğimiz şey bakımından ama o çok sesliliği sergide yaşayabilmek çok keyifliydi. Böyle herkes aslında bu olayları nereden başlıyor, neye öfkeleniyor tam olarak deneyimleri neler onları böyle sergiye gezerken görebilmek çok güzeldi. Biz de böyle eserler geldikçe heyecanlanıp hmm. şey yapıyorduk, yani. Hmm, o ne demiş, bu ne demiş şeklinde değil mi? <gülüyor> Doğru. Bir sürü farklı bakış açısı var. Bu e, Tanpınar'ın bir sözü var ya Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olma hakkını imkanı vermiyor diye. Galiba öyle Tabii bir olarak. şey oldu. Evet. evet. <gülüyor> on, onu demeye çalıştığını anladım çünkü aslında biz, biz kendimizi tanımaya çalışıyoruz. İşlerimizi tanımaya çalışıyoruz. Ama birden hı hı. protesto eder. halde bulduk kendimizi. Ama ve zaten yani... kayyum rektörü protesto etme teması vardı. Öyle değil mi? Evet, evet. Yani eserlerin çoğunluğu onun çevresindeydi. Ama açık çağrımızda e, konuk sustanası yapmak istemedik. Çünkü bir yandan abstrakt eserler de geliyor. Ve biz şey yapamayacaktık. Yani Hım, bu kayyumla alakalı bu değil diyemeyecektik birincisi. ikincisi de şey fikri de çok çikti geldi bize. Karantinadan dolayı bir sürü insan eserlerini sergileyecek yer bulamıyor. Bunun yanında bir sürü insan zaten kendi yaptığı şeyleri sergilenmeye değer bulmuyor. Çünkü böyle sanatçılık kavramı çok üst zümrenin yapabileceği işte belli bir ekonomik, işte entelektüel şey gerektiren bir şey olarak görünüyor. Oysa ki biz böyle çöp adam bile çizerseniz gönderin biz sergileyeceğiz dedik. <gülüyor> beni, beni tanımlıyorsun sen şu an. <gülüyor> ben de kendimi çocuk sanatçı gibi görüyorum. Bir stikerle katıldım sergiye bu arada ben de dönüşüm uyarlamasıyla, dönüşüm kitabının açılış cümlesiyle Kafka'dan bunu Melih buluyor uyarlamıştım. Gerçekten yaşadığımız alana küçük müdahalelerle o stiker sanatı benim çok sevdiğim bir şey oldu. Yani adı sanat belki ama hani pop art gibi bir şey bir yandan da gayet keyifli ve yapab yaptıkça yapabildiğin bir şey. Onu da görüyorsun. O yüzden o platformu sağladığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Ne güzel düşündünüz. İlk il <gülüyor> de... ilana çıktığınızda da çok sevinmiştim. Ya ben de mesela ilk defa bir yerde eserlerimi paylaşmış oldum. Eser demeyi bile şu an çekiniyorum. Evet eser. Az önce de dediklerin aksine aynı şeyi ben de yaşadım. <gülüyor> i̇şte iki tane kolajımı böyle bastırıp astım falan. Aa! Çok mutlu oldum yani. <gülüyor> Ama bu çok var değil Ben e, yurt dışında ve e, konferanslara katılıyorum. Orada görüyorum mesela bir, eskiden eski dünyada pandemi öncesinden bahsediyorum tabii ki. Konferanslarda görüyorum insanlar kendim e, I'm a philosopher diye tanıtıyor mesela. Felsefe öğrencisi ya da felsefe doktorası yapmakta olan benim e, işte benimle aynı kademde sinyarlıkta anlamında kıdem diyorum bir kişi mesela aynı yaşlardayız vesaire e, ama bizde hep böyle bir utanıp sıkılma var yani ben hı hı. işte şunu okudum ama işte naçizane böyle bir aslında kendimizi e, olduğumuz şeyle adlandıramama durumu da var tabii kişinin kişinin kendini sanatçı demesiyle birilerinin ona demesi arasındaki boşluk olduğunu biliyorum ama yani iyi bir şey, çok haklı bir şeye değindin, haklısın. O kampüsü bir sanat ortamına çevirmek şey de, fikri de çok güzeldi. Ben de canlı yayınlardan vesaire takip ediyordum. Ee, peki ben çok konuştum ama sergi sürecinde yaşadıklarınızı çok merak ediyorum. Herkes çok merak ediyor, anlatır mısın? Sergi süreci yani çok aslında hem çok güzel kısımlardan hem de çok karanlık kısımlardan oluşuyor. Yani benim hayatımın neredeyse en güzel günlerinden, kesinlikle okulda geçirdiğim en güzel günler, bisaygi günleri. Bu ya. işte dediğim biraz kim olduğumuzu da görmüş olduk doğa öğrencileri olarak tan kastım. O aslında böyle kampüs cibol cibol özellikle kış olmasına rağmen hava çok güzeldi. Böyle zaten sadece görsel eserlerle de kısit değildi heykel, işte karikatürler bir yandan müzik yapılıyordu falan bu şekilde bayağı güzeldi derken <gülüyor> bu aslında hiç kimsenin dikkatini çekmemiş olan böyle 400 eserden birisi olan bir eser sosyal medyaya işte Boğaziçi'li sapkınlar şimdi de işte bizim dini derlerimizi hakaret ediyor gibi servis edildikten sonra olaylar çok farklı bir renk aldı bizim de hiç beklemediğimiz bir şekilde bir yanda tabii saldı ortalığı bizim için de bunu alıp da paylaşıp bakın e, size neler yapılıyor, işte bunlar böyle sapkınlar denilmesi beklemediğimiz bir şeydi. Ve çok da kutuplaştırıcı oldu yani. E, sonrasında olaylar büyüdü. Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanları, başka muhalefet partileri falan gibi yerlere gitti. Ve Metres'e gitti yani <gülüyor> işin sonunda. Ya sorma. <gülüyor> evet bunları yaşadınız. Bu son gün, Sergin'in son günü bu eser üzerinden yaşananlara gelelim istiyorum. Neler Hı -hı. oldu o gün onu merak ediyorum. Zaten biraz girdin işte tweetler atıldı. Böyle sanki an an yaşadınız mı bir şeyler olmakta yaklaşıyor, yaklaşmakta olan gibi bir şey. O metrise giden yolun taşları örülüyor gibi hissettiniz mi? Ya evet, işte Sergin ikinci gün akşamı zaten Twitter'da Ufaktan başlamıştı bunlar. Biz de onun üzerine işte eserin Asılmasını ve açıklamasını da konulmasını ki kendimizi açıklamış olalım bakın ikinci gün lojistik sebeplerden yere konulmuştu şimdi asıyoruz yere koymak gibi amacımız yoktu planlı bir şey değildi bu üstüne eserin açıklamasını okuduğunuzda zaten bir saldırı bulunmadığı bu eserde gayet açık çok daha farklı bir şey anlatıyor eser bunları şey yapmak için işte üçüncü gün bir şekilde konuldu daha sonra işte bu tweetler gelmeye başladı biz ne oluyor, ne yapacağız derken o gün işte çıkışında dört arkadaşımız gözaltına alındı. Ve hala da sürüyor yani bu korku aslında. Hala o bilinmezliğin içerisindeyiz. Çünkü yani birçok şeyde yaşıyoruz bu şeyi. Özellikle hukuk konusunda. Şu an bütün hukukçular, bütün avukatlar ne karar verilir bilmiyoruz. Çünkü bizim bildiğimiz dilde işlemiyor şu an olaylar diyorlar. Yani o bilinmezliğin korkusu da vardı tabii bir yandan. Ne söyleyecekler bizim hakkımızda? Hiç olmadığımız birisi gibi lanse ettiler bizi. Bundan sonra da bir şeyler söylenebilir. Hatta işte rüyamda şey gördüm ya. Böyle sürekli zaten polisle rüyalar görüyorum. İşte bizi bir otobüse dolduruyor polisler. Sonra işte biz böyle kendimizi anlatıyoruz falan. Bir yerden sonra polisler bayağı ikna oluyor. Siz bayağı tatlı insanlar mısınız? Hiç böyle kastınız yokmuş. Sadece demokrasi istiyormuşsunuz istiyormuş. falan diye biz öyle kaplı tatlı, tatlı sesini rüyanda yaşamışsın. <gülüyor> Aynen. Artık ama çok duyuyorum bunu. Polis temadı rüyalar. Popüler hmm. bu ara. <gülüyor> evet evet nasıl olmasın ki? Ya Hüma şunu sonra da ne demeyeceğim? Yere konmasaydı da o eser diyelim panoya asılsaydı ki lojistik sebeplerle olduğunu söylüyorsun. Hı hı. Haliyle çok fazla eser gelmiş. Hepsini asacak e, yani bir kere öz kaynaklarınızla ilerliyorsunuz. Kampanya vesaire para toplamadınız. Zaten o bambaşka bir düzenlemeye tabi para toplamak için Türkiye Cumhuriyeti hı hı. Devleti'nde. Öz kaynaklarınızla daha mütevazı bir şekilde yaptınız. E, ben de dediğim gibi sergiye stiker yolladığım için az çok biliyorum stikerlerin basılmasını bir, bile bir meblağ, bir karşılığı oluyor. Ve onları da kendiniz karşıladınız. E, tamam, lojistik sebeple yere kondu bazı şeyler. Bilinçli olarak seçilmedi bu eser. Bunu anlıyorum. E, yere konmayı panoya asılsaydı da ne olacaktı? Çok mu? Bir şey, bir şey olmayacak mıydı yani? Bir şey aranıyordu gibi hissediyorum da o yüzden soruyorum. Yani zaten iki tane sebep şey var. Birisi yere konması ötekisi de LGBT bayrakları ile birlikte olması o yüzden yine bir şey bulunurdu. Hiç böyle bir eser var olmasaydı da bir şey bulunurdu. Yani çok o yüzden olan şeyle bizlerinden konuşup yere varılabileceğini de düşünmüyorum. Evet bir doğal afet gibi hani çığa düşer ya çığa düşer gibi oldu galiba. Birden altında kalındı aslında. Bu hukukçularla tam bilemiyor. Düzlemi yok doğru. Evet. Hani altından halıyı çekmek deriz ya böyle altında halı kalmaz artık o öyle bir şey canlanıyor kafamda ya da çığ altında kalmak gibi. Bu arada bu hukukçularla ilgili dedin ya onlar da tam bir şey söylemiyor belirsizlik var diye. Belki Boğaziçi Hukuk Fakültesi açıldı çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Belki hukuk fakültesi dünya şeyin standartlarında olacakmış. Mezunlarını verdiğinde onlar avukat olup bu olayı çözümleyebilir diye böyle ironik bir şey söyleyeyim. Of of. Ya bu belirsizliği işte, açsana biraz. Nedir o korku ve belirsizlik? Bu korku ve belirsizlik nedir tam olarak? Ya tam olarak bu, az önce söylediğim bir düzlem olmaması. Bir mantık çerçevesinde gidemiyor. Şimdi işte bunu yaptık. Kastımız buydu. Karşısında bunu duyduk. Sonra bu oldu gibi ben baştan sona hikayeyi anlatamıyorum. Yani tabii yaşanan olaylar sıralayabiliyorum. Ama bir mantık düzlemine oturmuyor aslında İnsanların öfkesine de bir sebep bulamıyorsun. Çünkü öfkelendikleri şey yanlış bilgi üzerine kurulu. Bunun devamı bir belirsizlik. Haksızlığa uğramış Bilmiyorum hissediyor Tabii. Yani tabii ben gözaltına bile alınmadığım için ki işte ekip olarak çok büyüktük. Dört kişi neye göre alındı bunu da bilmiyoruz. Yani Arkadaşlarım daha büyük haksızlığa uğradılar tabi ama ortada herkesin gördüğü bir hasar var. Haksızlığa uğradık hep birlikte. Hep daha kötüsüne bakıp çünkü ev hapsinde olanlarda tutuklu bir şekilde duruşma gününü bekleyenlere işaret ederek ben çok kötü bir şey yaşamıyorum diyor. <gülüyor> değil mi? Hep kendimizden daha kötü durumda olana bakıyoruz tabii. Bu bir duyarlılık yani. Söylemek istediğin şeyi anlıyorum Hüma. Çok hoşsun, çok tatlısın. Ama hasar gördüğünü de görebiliyorum, anlayabiliyorum. Umarım geçecek bu günler böyle. Biraz daha dayanışma kurmaya <gülüyor> çalışıyorum seninle, sizlerle. Ee, gitmeyi düşünüyor musun <gülüyor> ya ülkeden? Ya çok karışık bir konu. <gülüyor> böyle çok Buna benzer şeyler söylenenler de var. Ben de kendimi onların yanında konumlandırıyorum. Hiç böyle gitmeyi düşünmeyen bir yerdeydim. Ama artık yavaş yavaş gitmek mi gerekiyor acaba? Özellikle bu işte 51 kişinin gözaltına alındığı gün, böyle akşamında şeydim yani. Tamam artık lisans üçüncü sınıftayım üstelik. Lisansı da boş verip gitsem mi? Yani başka bir yerde lisans okurum Gideyim da lisansa başlayayım çıldırmasını yaşamıştım. Şu an o <gülüyor> biraz daha hadi, Tabii. Şu anda yine artık işte yüksek lisansa falan gideceğim gibi geliyor. Ama dönmek üzere tabii ki. Yani işte tam fıların sözünü söylemiştin ya. Şey düşünüyorum. O esnada ekleyecektim. Şimdi yeri geldi söyleyeyim. Yani atıyorum 40 yaşına gelmişim ve yüksek lisansa gidip bir daha dönmemişim. Öyle olduğunu hiç bilmiyorum. Ama hala ben bu ülke üzerine düşünüyor olacağım. Geçen gün işte bir akademisyenin Twitter'da tweetini gördüm. İşte acaba bu ülke sürekli de benden bu kadar dikkat talep ediyor olmasaydı daha fazla üretim yap yapıyor olabilir miydim diye merak ediyorum diye. O da senelerdir üstünde olan birisi. Tam olarak öyle yani o durumda olacağım. Zaten gitsem de bu zaman korkmayacaksın. Evet evet. Evet. Zor tabii. Son olarak bir şey soracağım. Ee, bana ait bir soru değil. Ee, arkadaşlarıma duyurdum sosyal medyadan ben böyle bir yayın yapacağım diye. İçlerinden gelen sorulardan en hoşuma gideni söyleyeceğim. Bunun bağlamı da bu sorunun bağlamı da duygularla ilgili bir soru. Ee, şöyle bir hınç siyaseti güdüllüğünü görüyorum size karşı. Hı -hı. Ve sizin de buna... Bu Hint siyasetine duygularla, bedenle, zihinle cevap verdiğinizi görüyorum. O yüzden o duyguların ifade edilmesini çok önemsiyorum. Şöyle idi soru, direkt alıntı olarak vereceğim. Siz orada bir kalabalık, sizin arkanızda duran bir kalabalık ve aynı zamanda size karşı olan bir kalabalık. Bunlar dahilinde seni en çok mutlu eden ve en çok üzen ne oldu? Hmm. Şimdi duygulardan girdiğin için aklıma şey geldi yani sergide bizim sürekli yaptığımız her şey çok karanlık bir yandan işte tümü bahsettiğimiz durumlar ama böyle birlikte işte fıkır fıkır neşeli olabilmek ve olmak istediğimiz şeyi onlara gösterebilmek hali çok güzeldi ve bu yani ah, olay hiç beklemediğimiz kadar karanlıklaştığında bile insanların bizim yanımızda olup da bu neyin çevrilmekte olduğunu aslında görüp sizi yanlış yansıttılar bu kadar kalabalıkların kavrayabilmesi hoşuma gitti ama bir yandan o kadar kalabalıklar da kavrayamadı. Ve bu da o kalabalıkların tam olarak seçtiği bir şey de değil hepsinin. Bunun bu şekilde çok kutuplaştırılı şekilde yansıtılması da herhalde en üzüldüğüm şey. Ama bir yandan mesela başka sevindiğim bir şey olarak işte arkadaşlarımdan şeyi duyuyorum. İşte... Ülkücü bir abisi varmış. Abisi gelip ona aslında ben işte LGBT fobik değilim konuşması yapmış. Diyor ki işte ülkede bu kadar hiç LGBT konuşulduğunu duymamıştım daha önce. Bizim artık ailede bile oturup bunu konuşmamız gerekti ve abimin homofobik olmadığını öğrendim. falan <gülüyor> diyor yani bunların bu kadar konuşulmasına vesile mi olduğunda artık? Şey, Eşcinseller ailesine açılır. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Evet, eşcinseller ailesine açılır umutlar homofobik olmayanlar ailesine açılıyor ben dilimle. Güzelmiş umarım. Teşekkür ederim. şey olmuştu. İşte bu 51 kişi gözaltına alındığında. Gerçi onu sonra e, asılsız mı yoksa doğru mu tam öğrenemedim. İşte biris e, vegan yemek verilmemiş gözaltı esnasında ve böyle bir haber yayıldı. Doğrusu doğru mu bilmiyorum ama sonuçta yayıldı ve konuşuldu bu. E böyle o zamandı. Kendi aranızda şey şakalar yapıyorduk. İşte şimdi ülke veganlık konuşmaya başladı. Teker teker böyle bozuldu. <gülüyor> Haylazın da olay kaplandı. Veganlar ne yer diye <gülüyor> yayınlar <gülüyor> başlayacak. <gülüyor> Peki demin şey dedin. Neyin çevrilmekte olduğunu anladık ya da birileri belki anladı dedin. Bu kastın Hı -hı. nedir? Bir başınıza çorap örüldüğünü mü düşünüyorsun? Yani ben öyle düşünüyorum. Belki bu kelimelerle ifade etmezsin ama tanlayı kastedin. Bir dolaplar çevrildi falan. Çoraplar örüldü. Evet. <gülüyor> Çoraplar örülsün. <gülüyor> Örgü örüyorum bir yandan tam şunu. Harikasın. Aa turuncu çok severim turuncu rengini. <gülüyor> ne <gülüyor> örüldü ya? Ne çevrildi? Anlat bakalım. Ne çevrildi? Yani işte bu az önce anlattığım en azından kısımda kısmında da ona benzer bir şey söylüyordum. Böyle sanki e, Türkiye kendi içerisinde LGBT ve İslam karşıtlığından oluşan ve bu iki kesimin birbirinden nefret ettiği e, bir atmosfer varmış gibi. Bunun üzerinden halkın galayaına getirilmesi, yani durduk yere zaten içinde yeterince ötekinin bulunduğu ve yeterince kutuplaştırılmış bir ülkenin daha da kutuplaştırılması. Ve asla kastımız bu değilken. Biz tam aksine birlikteliği hedeflerken bunun olması çok can sıkıcıydı. Evet, <gülüyor> Basit evet. bir sabir oldu can sıkıcılık ama <gülüyor> bayağı tadımızı kaçırdı yani. Ya kutuplaşma olmadığını mı düşünüyorsun LGBT konusunda? Ya da bunun suni bir gündem olduğunu mı düşünüyorsun? Yani işte suni başlatılıp sonra gerçekliğe dönüşülüyor. Gerçeklik hmm. bir şekilde oluşturuluyor zaten. Yani tam aksine bir şekilde bunun e, yatıştırılması, insanların bir araya getirilmesi şeklinde çağrılar yapılması gerekirken çağrı yapabilen kimseler tarafından. Bunun aksinin böyle fişteklenmesi kötü yani her herkes için zarar. Yani bundan sonra çok fazla başörtülü arkadaşımız da açıklama yaptı. Kendi tırnak içerisinde mahalleleri tarafından konuştu. E, ötekileştirilmiş hissettikleri dair hani artık o kadar kutup ki ortada duran kişi bile öteki kutuba uzak <gülüyor> böyle hmm. şey görsel olarak düşünmemiz gerekirse evet evet nasıl bir çizelge bu evet. pandemi çizelgesine <gülüyor> döndü <gülüyor> 65 yaş üstü şöyle 20 yaş altı böyle ya evet evet evet anlıyorum ne demek istediğini. Ee, yani bundan yani kutupluluk üzerine ben de bir iki şey söyleyeceğim. Bir kutuplaşma olduğunu düşünüyorum aslında ama evet siyasetçilerin bunu dindirmesi gerekirdi olsa olsa. Bu kutuplaşmaya oynamak hiç ahlaklıca değil kesinlikle. Özellikle öğrenciler üzerinden oynamak hiç ahlaklıca değil. Hı hı. O yüzden bir şeylerin çevrildiği hissi kesinlikle bana da dışarıya yani orada hiç bulunamadım. Mezun olduğum için okuluma alınmadım. Bir iki kere gelmeye çalıştım. Okul hakikaten devasa bir abluka altındaydı. Yüzlerce polis, yüzlerce. Hayatımda hiç o kadar polisi bir yerde görmemiştim. O açıdan ben de bunun bir şeyin hazırlığı olduğunu hissettim. Ve sanki ele geçen fırsat böyle kullanıldı gibi de düşündüm. Ya ondan önce de zaten bu çizgiden gidiliyordu yani. Hmm. Böyle fırsat buldukça hiç alakasız insanlarla sohbet etmeye çalışıyorum. taksiye elindiğimde falan. Ve hep şey söylüyor işte. Boğaziçi öğrenciler işte belli örgütler tarafından onların aklı karıştırılıyor falan. Yani nerede bu örgütler? Biz niye görmüyoruz? Niye benim orada gördüğüm herkes birlikte ders aldığım hiçbir şeyle alakası olmayan sadece işte basit insan hakları ve demokrasiyi savunan ve bu ülkedeki ikinden rahatsız olan bunun bizim üniversitemize yansımasından da rahatsız olan kişiler yani bunlar. Ama bir öyle büyük bir büyük var değil mi? Hep büyük evet, resmi hep bir büyük görenler. Var. Sonra işte e, zaten LGBT'de bir terör örgütü ne falan gidiyor olay, harf kısaltmaları falan. Yani işte bu yüzden <gülüyor> bir şeyler kestiremez Artık neyi nasıl servis edecekler bilemiyoruz dediğimde bu de sonra terör örgütü oluyor. Hiç bekler misin yani? Öyle diyorlar, oluyor. Kulüp de bu arada üye statüsündeydi ve kapatıldı diyebiliyorum. Yani henüz... Aday kulübü. Evet, aday kulübü. Ya yani o da o da kötü Hüma. Yani neden bunu evet. daha önce yani Melih Bulut'un önceki rektörler neden bunu onaylamadı? Bu kulübün e, yasal statüsü neden tanınmadı mesela? Hani. Hakikaten ülkede böyle bir tepkisellik durumu görüyorum ben. Boğaziçi Üniversitesi'nde bile Hı -hı. olsa kimse de öyle sütten çıkma akkaşık değil ne yazık ki. O hocalarımız da şu anda bizimle yan evet. yana duruyorlar ama eski rektörle birlikte iş yapanlar. Melih Bulu'dan önceki rektör de zaten Kayyum'du. Kayyum rektör protestolarında neden LGBT bayrakları var sorusunun cevabı da zaten buydu. Yani bir önceki süreçte de işte Hande kadar Bursa iptal edildi. E, kulüp üzerinde çok fazla baskı kuruldu. Kulübün etkinliklerine izin verilmedi. Ve şimdi işte daha da kötü olacak diye protestolara katılırken insanlar bayraklarla işte daha kötüsü oldu yani tam olarak demekte olduğumuz şey. Kendileri göstermiş oldu zaten yaparak. Çok teşekkürler söylediklerin için. Son olarak eklemek isteyeceğin şeyler nelerdir? Ya işte bu tüm bu vesileyle bir yandan da aslında kendi içimizde düşündüğümüz şeyleri ne kadar büyük bir kalabalıkta düşmüş düşünmekte olduğumuzu fark edip bir araya gelmiş olduk. Bu güzel. Bir de Doğu'nun mektubunda yazdığı bizim de kendi aramızda çok güldüğümüz sanat kalın diye bitirmiş mektubunu. Sanat kalın diye bitirmek <gülüyor> isterim ben de bunu. Herkes çok sanat güzel. kalsın. <gülüyor> çok güzel öyleyse seninle başladığımız bu serinin her bölümünü ben de sanat kalın diye bitirmek <gülüyor> isterim senin de müsaadenle doğuya da selam olsun buradan içerideki diğer evet. arkadaşlarımıza ev hepsine çıkınca dinlesin artık çok şey birikti görecekleri doğru doğru çok haklısın onlardan da üretimlerini bekliyoruz öyleyse sanat kalın hoşçakalın neden neden neden